Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'de yine beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı Albinone'nin Yaylı Çalgılar ve Orgeç'in Adacosu'yla açtık. Londra Filarmoni'den dinliyoruz. Arka planda çalmaya devam ediyor. Haftanın yeni filmlerinden Manchester by the Sea, Yaşamın Kıyısı'nda filminde e, kullanılan bir parça bu. Filmde çok can alıcı bir yerde bulunuyor. Evet... E Artık hani Oscarlardan önceki son düz koşudayız. O yüzden bu hafta Vizyonda e, birbirine önemli, kıymetli izlenmesi gereken filmler var. Manchester by Baydesi de onlardan biri. E, bu hafta uzun uzun konuşacağız filmleri ama onlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-posta adresi ise cinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz İlknur Birse'yle de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta 8 yeni film var. Yeşim'in de dediği gibi Oscar öncesi e, sırayla bol adaylıklı filmler gösterime giriyor. Manchester by the Sea de bunların arasında e, bence en önemlilerinden biri. Ayrıca iddialı olanlarından biri 2-3 Oscar'ı e, muhtemelen alacağı düşünülüyor. E, Kenneth Lonergan... E, Çok geniş kitlelerce tanınan bir yönetmen olmasa da her işinin belli bir seviyesi var ve özellikle de Hollywood'da işte diğer yazarlar yönetmenler arasında çok saygı duyulan isimlerden biri. Bu doğunun yeni filmi zaten ondan sonra önce bir süre çalışmamış ona destek olmak için bir şekilde bu projeye dahil edilmiş gibi bir hikayesi de var. Ee, ve e, geçen seneki Sundance'de premieriyle beraber e, kendinden bahsettirmeye başladı Manchester by the Sea. Oscar'lara geldiğimizde de en iyi film yönetmen senaryo erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, yardımcı kadın oyuncu dallarında adaylıklara ulaştı. Evet bu senenin iddialı yapımlarından dediğimiz gibi başrollerinde Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler ile Lucas Hedges yer alıyorlar. Evet, bu üçünden e, Karl Chandir hariç üçü uh -huh. de e, dördünden üçü e, Oscar adayı. E, buradaki Manchester, İngiltere'deki değil, adı üstünde Manchester by the Sea kasabanın kendi ismi bu. Boston'ın biraz dışında bir sahil kasabası. E, orada doğmuş büyümüş, fakat başka yine yakınlarda başka bir kasabada e, apartman görevlisi olarak çalışan e, Lee adlı bir adamın hikayesi. E, abisi ölünce abisinin e, oğluna vasi atandığını öğreniyor. Ve gidip e, memleketine, kendi doğup büyüdüğü kasabaya hem e, işte kar, yeğenine göz kulak olmak... ...hem e, bu vefat sonrası ayarlamaları yapmak gibi bir görev e, kalıyor üstünde. Ama filmin başında görüyoruz ki... Lee elini eteğini epey bir çekmiş dış dünyadan. İlişki kurmuyor insanlarla. Belli ki bir şeyler olmuş arada. Çünkü geri dönüşlerle e, o kasabadaki e, gençliği diyse bile şöyle bir herhalde bir 5-10 yıl önceki dönemleri görüyoruz. Yeğeniyle küçükken olan dostluğunu görüyoruz. Ama belli ki bir şey olmuş arada ve o kasabaya dönmek de istemiyor. Orada kalmak da istemiyor. Herhangi bir çocuğun vasiliğini üstlenmek de istemiyor. Zaten yeğeni de bu arada çocuk. Sayılmaz aslında 18'e olmak üzere bayağı yaklaşmış ve hani aslında kendi başının çaresine bakabiliyor ama yasal olarak tek başına kalamıyor. Hem onların arasındaki ilişki hem de bu geri dönüşlerle ne oldu da Lee böyle bir insan olduyu yavaş yavaş bize sunmasıyla o kasabadaki eski İlişkileri artık e, filmin bir noktasında öğreniyoruz ki bir ara evliymiş. E, o da zaten Michelle Williams'ın canlandırdığı karakter. E, bütün bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve senaryosu bu açıdan çok başarılı. Yani e, anlatı derslerinde hep konuştuğumuz bir şey vardır işte anlatının hangi noktada kim neyi biliyor... Oradaki herkes biliyor, bütün kasaba biliyor ne olduğunu, ne bittiğini ama biz bilmiyoruz ve bize hep böyle ufak ufak biraz buradan, biraz şuradan ipuçlarıyla bir şeyler veriyor. Ee, ve hani bu adamın niye bu kadar kırgın, niye bu kadar acı çekmiş olduğunu çok da e, duygu sömürüsüne çok müsaitken onu da yapmadan. ...veriyor. Ki ve, o çok zor bir şey. Evet. E, çok derinlikli karakterler çiziyor. Hepsinde yani sadece... E, ...ana karakter değil, e, yeğeni de... ...eski eşini de gayet... E, ...detaylı olarak görme imkanımız... ...oluyor ve tabii performansların da burada... ...çok büyük rolü var. Yani... ...sadece işte sevilen insanlar herhalde... ...deyip bazen Oscar'larda deriz... ...işte sırası geldi aday gösterirler falan... diye. burada hakikaten son derece iyi... ...performanslar... KSF Flex zaten altın kürelerde de ödülü aldı. Her ne kadar oyuncu birliğinin, oyuncular birliğinin ödülünü almasa da Oscar'larda epey adı geçen bir evet, isim şu an. Biz geçen anda. haftaya kadar en iyi erkek oyuncu kategorisinde hakikaten KSF Flex'in bütün adayların önünde olduğunu düşünüyorduk <gülüyor> ta ki oyuncular birliği ödülleri açıklanıncaya kadar. Orada hakikaten bir sürpriz oldu hepimiz adına da. Ama hani ne denir? En kuvvetli ikinci e, hani listelerde de gözüken Denzel Washington, Fences, Çitler e, filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncuyu aldı. O yüzden o kategoride de rekabetin bir e, şey olduğunu, sıkılaştığını söyleyebiliriz. Çünkü Sag'ın ödülleri, Oyuncular Birliği'nin ödülleri de o açıdan e, önemli indikatörlerden biri Oscar'a giden yolda. Evet, akademinin içindeki en büyük e, meslek grubu oyuncular çünkü. Evet. Evet yani Manchester by the Sea dediğim gibi son derece iyi performanslar, son derece iyi bir senaryo. Bence yılın kesinlikle en iyi filmlerinden biri. Ee, benim zaten 2016'da gördüğüm filmler listemde vardı. Bu senede ilk onuma e, vizyon filmler listeme gireceği e, bence kesin yani bundan daha iyi 10 film birden çıkacağını düşünmüyorum. E, izlemesi kimi zaman zor olan ama sonunda çok da depresyonda bırakmayan insanı onu da bir şekilde başaran bir film. Yaşamın kıyısında Manchester by the Sea bu hafta öncelikli olarak onu tanıtmak istedik. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz ve senenin en çok konuşulan bir başka filmine geçeceğiz. Tony Erdman, e, Maren Aden'in filmi e, bu sene e, Oscar'larda da ...yabancı dilde en iyi film kategorisinde aday olmasının ötesinde e, her yerden bir sürü ödülü toplaya toplaya toplaya bugüne geldim. Şimdi bu filmde Sandra Hüllerin seslendirdiği Greatest Love of All parçasını dinliyoruz. Attention toate lume, os avem un program. Monsecretaire, and I will sing, sing a song for you. Give an applause to the fabulous Whitney Schnuck. So I learned to depend on me I Evet dinlediğimiz parça Greatest Love of World'u ama balıştığımız versiyonu değil Sandra Hüller tarafından Tony Erdman'da söylenen versiyonunu dinledik. Tony Erdman yaşamın deminde dediği gibi bu senenin en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Kanda premierini yaptığı Maren Ade'nin bu filmi. Kanda gelmiş geçmiş eleştirmenlerden en yüksek notları neredeyse aldı. Sonra da eleştirmenler birliği ödülü hariç hiçbir ödül kazanmadı. Ee, ve o zamandan beri de özellikle eleştirmenlerin bir sevdası var Tony Erdman'a karşı. Bu yılki Fipreski Grand Prix'i de aldı zaten. Ee, ama onun dışında da pek çok festivalde seyirci ödüllerini aldı. En iyi film ödüllerini aldı Avrupa Film Ödülleri'nde. E... Her şeyi aldı merhaba. Her şeyi aldı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben o kadar büyük sevdayı açıkçası tam e, hala çözebilmiş değilim. İyi bir film. Ee, bu kadar bu hikayeyi anlatmak için ki saat 40 dakika lazım mıydı da ben çok takılıyorum Yani çok sevenler evet lazım da iyiydi diyorlar ee, Performanslar çok iyi hakikaten Mesela bir... uzun bir film uzunluğu açısından karşılaştırınca Mesela American de bu senin uzun filmlerinden biri evet. olarak Aynı bence hani hissi bırakmıyor değil mi? Evet yani Orada çünkü esas atmosfer bence buradaki hani hikaye de ilişkiler de çok önemli ve e, bence o tempo benim için zarar verdi filme. E, bu arada Manchester by the Sea de uzun bir film ama anlattığı hikayenin ve onu anlatış şeklinin e, bence bu, hani o süreyi haklı çıkarıyor. Ama Tony Erdman da hakikaten özellikle performanslar etkileyici, karakterler, hayatta durdukları yer. Peter Simon Işek ve Sandra Hüller paylaşıyorlar başrolleri, bir baba kızı oynuyorlar. Baba işte boşanmış karısından, bir köpeği var, piyano öğretmenliği yapıyor ama onu da pek yapmıyor artık emekli gibi. Bir de köpeği ölünce... Yani biraz boşta kalıyor, ne yapacağını bilemiyor. Kızıysa Romanya'da bir çalışıyor, evet artık işte otuzlarına gelmiş, son derece iddialı danışmanlık şirketinde çalışıyor ama bir yandan da o Erkek dominant kültürün içinde zorlanıyor da ama o konuda hani gayet de hırslı ve bunu da kabul etmeyip kendi orada sabitleme konusunda da inatlı inatçı. Ama bir yandan da hani ne kadar mutlu olduğu orada biraz soru işaretleri içeriyor. Özellikle babası da zaten mutlu olmadığına karar verip kızının yanına gidip onun hayatına müdahale etmeye karar veriyor. Evet. Kom Alman komedisi olarak sık sık anılıyor. de komedi olarak yapmadığını söylüyor ki bence de hani komedi diyebileceğimiz bir film değil. Pek çok komik an barındırıyor. Ee, biraz tuhaf an barındırıyor. Böyle bir rahatsız edici e, izleme açısından değil de karakterler açısından rahatsız edici anlar bol bol barındırıyor. Ee, özellikle babanın kendine yarattığı bir karakterle kendisine kızının bütün iş arkadaşlarına tanıştırması üzerine. Ee, onların ilişkisi ve söylenen şeylerden çok söylenmeyen şeyler, o konuşamama hali vesaire e, hakikaten iyi filmlerinden yılın ama dediğim gibi o... ...müthiş bir sevda var bazı sinema yazarları arasında Tony Erdman'a karşı. Ben hala onu çözebilmiş değilim. Bu sene ilginç bir biçimde e, sadece siyaseten değil sinemasal olarak da seyircilerin bölündüğü bir yıldayız. E, bu kutuplaşma dediğimiz şeyi yaratan e, çok sayıda film oldu bu sene. İşte La La Land bunlardan biriydi. E, bence Tony, Tony Erdman da bir diğeri. American Honey'de de, de biraz var. var. Sanki olmayan bir tek yaşamın kıyısında Manchester Birdesi. O iyi film. Dün, dün ona herkes sanırım hem fikir bu konuda. Çok klasik bir anlatı sineması olmasından da kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Ee, klasik ama şey değil. Basit değil. Basit değil ama onu çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. O Daha yüzden. Daha düz bir şey Diğerleri yapıyor. Diğerleri farklı şeyler deneyen filmler evet, o açıdan baktığımız öyle. hani evet. Türsel olsun, anlatısal evet. olsun. Ee, o yüzden bu üç film bu sene insanları çok böldü. Tony Erdman da e, senenin insanları bu açıdan çok bölen filmlerinden. Hakikaten çok sevenleri var e, bu filmin. E, fena değil diyenleri de var hani ama e, her halükarda senenin izlenmesi gereken filmlerden sinefillerin özellikle kaçırmaması gereken türde filmlerden biri Tony Erdman. Evet, Oscar'larda da yabancı dilde e, film dalında aday ama hem o süresi e, açısından... E, yani akademi üyelerinin tembelliğe meylettiklerini daha önceki yıllarda gördük çünkü. Evet. Bence o dezavantaj olabilir dediğin gibi. Yani o hani sıkılıp izlemeyip yarım bırakıp şu bu falan o yüzden hani ona oy vermeyebilirler. Bir de e, bu lokomotif efekti dediğimiz ben Bergen effect diye bir şey var. Senin en çok adı geçen, en çok ödüllerde şey geçen ee, Biz de ona verip geçelim şeyi de olabilir. O da olabilir evet. Ha, bir yandan da e, Oscar'larda bir faktör daha çıktı şimdi. E, satıcının yönetmeni Asgar Farhadi Amerika'ya gitmeyecek tören için. Bana izin verilirse bile gitmeyeceğim protesto ediyorum dedi. O yüzden satıcıya oy vermek şimdi politik bir eylem haline geldi. Ben evet öyle bir hareket de bekliyorum. Yoksa Land of Mine de aslında benim bu sene hani iddialı olacağını düşündüğüm filmlerden biriydi. Ama Farhadi'nin filmi özellikle bu son gelişimde gelişmeler üzerine e, bence şansı arttı. Evet onun tek dezavantajı e, daha önce almış olması durumu var ama bakalım bu senenin e, ucu açık alan şeylerinden dallarından biri yabancı dilde film. Evet şimdi bir müzik arası verelim tekrar yine senenin iddialı ve Oscar'larda bolca adı geçen filmlerinden biri Lion bu hafta bizde de vizyona giriyor. Siyahdan geliyor Never Give Up. Diye dinledik Never Give Up. Bu haftanın yeni filmlerinden Lion'ın parçasıydı. Lion da bu seneki Oscar'larda iddialı filmlerden biri. Genel olarak bu senenin iddialı filmlerinden biri Toronto'da premierini yaptı. Filmi yönetmeni Garth Davis, başrollerde Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nicole Kidman ve küçük oyuncu Sunny Pawar yer alıyorlar. Ee, bu gerçek bir hikaye. Ben İlk okuduğumda çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Bir dergide okumuştum, Bantifer'de hikayeyi anlatılmıştı. Sonra da zaten baş karakter Sarı bu konuda bir kendi kitabını da yazdı. O kitabın uyarlaması bu. Küçük bir Hintli çocuk abisiyle gezerken, trenlerde dolanırken bir şekilde... ...bir şeyler oluyor, uyu yakalıyor... ...aa abim nerede derken kendini bir trende... ...ve Hindistan'ın dört bir bucağında buluyor... ...öbür ucuna giderken... Ee, ...daha beş yaşında olduğu için okuması, yazması yok... ...nereye gittiğini bilmiyor, nereden geldiğinden de pek emin değil... ...çünkü zaten yanında abisi var... ...hani bir şey öğrenmesine gerek yok... ...abisi yolu buluyor derken... E, ...bir yetimhaneye... ...geliyor, oradan da Avustralyalı bir aile tarafından... E, ...evlat ediniliyor... Ama bir noktada yaşı ilerlediğinde, yani tabii Hindistan'ın boyutları öyle ki gidip aramasına imkan yok. Hani şehir ve kasaba sayısı olarak belli bir şeylere indirgeyebilse bile. O sırada bir e, teknolojik mucize olarak Google Earth ortaya çıkıyor. Ve Google bunu reklamlarında kullandı zaten bu hikayeyi. E, ve bu genç oturup Avustralya'da tek tek olabilecek kasabaların, Listesini çıkarıyor. Tek tek hepsine Google Earth'ten bakıp hatırladığı bir görüntü var mı diye elden geçiriyor. Ee, hakikaten inanılmaz bir hikaye yani. Sonuçta bütün fragmanda her şeyden de e, zaten hikayesi de söyleniyor. Ve sonunda ailesini buluyor. Yıllar yıllar sonra. E, o açıdan çok e, etkileyici bir hikaye. E tabii akademinin de sevdiği cinsten, hikayelerden. O yüzden bol adaylığı var. Evet aynında. akademi çok seviyor böyle şeyleri. Hem gerçek hikaye, hem çok dramatik bir hikaye, hem sonu mutlu biten bir hikaye. Daha ne? Daha ne? Üstelik çok da iddialı bir kadrosu var demin saydığınız gibi. Bunun sonucu olarak da en iyi film, senaryo, yardımcı erkek oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, sinematografi ve müzik dallarında Oscar adayı Dev Patel ve Nicole Kidman adaylar. Dev Patel'in küçüklüğünü yani küçük sarıyı canlandıran Sunny Power'ın ise ödül törenine katılıp katılmayacağı hala belli değil. Çünkü kendisine daha önce vermedi bize Amerika. Filmin premierini vermedi. neredeyse kaçırıyordu. Özel izinler çıkartılarak ıı, gidebildi kendisi. Şimdi durumlar daha da beter. Evet yani bu, bu sene Oscar'larda bu mesele baya bir konuşulacak bence. En son şeyde zaten Oyuncular Birliği ödüllerinde... Konu yaparmak basmayan kimse olmadı neredeyse ee, yani altın külelerde başladı ama ondan sonra sağ olsun maşallah yeni başkanları Trump malzeme bol bol da. malzeme verdiği için evet e, line dışında haftanın yine e, iddialı filmlerinden biri Gold Altın Steven Gaggin'in yönettiği bu filmde de başrollerde Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Edgar Ramirez ve Corey Stoll yer alıyorlar. Bu da gerçek bir olayda. Evet sinlenmiş. bu hafta var böyle gerçek hikayelerimiz. Ee, burada da 90'larda yaşanan bir skandal. Ee, Matthew McConaughey'in canlandırdığı Walsh. E, gerçek adı pardon Walsh. Kenny Wells diye burada bir karakter. Ee, esas karakter Kanadalı. Burada Amerikan hikayesine Aha. çevirmişler. Altın arayıcısı. Şirketi de var. Maden şirketi var. Ee, bir türlü Bulamıyor, edemiyor. En sonunda Endonezya'da bir şey bulacağına inanıyor. Bir de e, Filipinli e, mühendisle beraber gidiyorlar ve e, müthiş bir maden bulunuyor, ediliyor. Ama o kadar basit değil olaylar. Hem Endonezya'daki yönetimle askerlerle problemler yaşanıyor hem de işin içinde başka numaralar da var. Ve e, o dönemin e, madencilik dünyasının en büyük skandalını oluşturmuş bu. Evet böyle yine gerçek bir olaydan esinlenmiş ee, biraz entrika biraz macera ve kapitalist sistemin global e, ölçekte nasıl işlediğine dair de sorular sorduran bir film gold altın altın fiyatları yükselmeye devam ederken haftanın izlemeye değer filmlerinden bir diğeri o da. Evet bu senenin iddialı olması beklenen ama pek bekleneni veremeyen bir filmi de bu hafta gösterimde Ben Affleck'in yönettiği ve başrolünü oynadığı Live by Night. Gecenin kanunu ee, başrollerde Ben Affleck'e El Fanning, Brandon Gleeson, Chris Messina eşlik ediyorlar. Bu da bir dönem filmi, bir gangster filmi 20'li yıllardan. 1920'li yıllar Amerika'da aynı zamanda prohibition olarak bilinen alkol e, üretimi ve satışının e, dağıtımının yasak olduğu döneme denk geliyor. Ama hepimizin bildiği gibi başta Al Capone gibi çok büyük gangsterlerin de ortaya çıktığı bir dönem. Çünkü malum alkol yasaklanınca tüketilmiyor değil. E, sadece üretimi ve tüketimi yer altına iniyor ve bu işten illegal bir biçimde ciddi paralar kazanılıyor. Evet bu işi yapanlardan biri de Bostonlu bir gangster Joe Coughlin babası da Boston polis amirlerinden biri onun öyküsünü anlatıyor film. Evet Live by Night gecenin kanunu o da bu hafta itibariyle vizyonda bir de korku filmimiz var. Rings hani ring adını biliyoruz hepimiz halka halka 3 olarak karşımızda bu hafta itibariyle. Evet, Samara karşımızda yine. Ee, bu sefer yönetmen İspanyadan Javier Gutierrez Başrollerde Matilda Anna, Ingrid Lutz, Alex Row, Amy Tegarden, Vincent Donofrio ve Johnny Galecki yer alıyorlar. Dinleyicilerimiz muhtemelen hatırlayacaklardır Orijinali zaten Japon filmiydi Sonra Naomi Watts'lu Hollywood versiyonu çekildi Çok iyi iş yaptı İşte bir video kaset var Bunu izleyenler yedi gün içinde ölüyor diye Öyle bir kaset yine var Ve bunu inceleyen bir de araştıran bir adam var Video oynatıcı kalmış mı? Ben onu düşündüm mesela O tabi biraz şey Nasıl oynatıyorlar Onu bilemiyoruz artık Bir şekilde Bilmiyoruz ...retro falan... ...DVD player bulmak bile zorlaşıyor şimdi bu aralar... E, ...hanelerde... ...o yüzden dedim... Ee, ...işte araştırma yapan belki nasıl oynatılacağını da araştırıyordur... Ee, ...ama esas kah kahramanımız o değil... ...kız arkadaşı... ...genelde zaten ringlerde daha çok kadın... E, ...baş karakter... ...yani canavarı da... ...kahramanı da... Ee, ...ve kadın fark ediyor ki... ...filmin içinde daha önce fark edilmemiş bir film daha var... Ee, bu ring serisi artık arada yapılan, bu arada Hollywood'dan önce yapılan bir de Kore versiyonu var. O yüzden toplamda ringlerin sayısı kaç oldu bilmiyorum ama onu geçti. Bu da son versiyon. Bereketli bir seri. Evet. Evet, bu hafta küçük dinleyicilerimiz için de vizyona giren filmler var. Ozzie, Tüylü Kaçak. Bunlardan biri bir İspanya-Kanada ortak yapımı. Ee, Alberto Rodriguez ile La Casa beraber yönetmişler. Evet. Ozi adlı bir köpeğin hayatını anlatıyor bu. İşte bir ailesi var, küçük bir kız çocuğu. Anne ve babanın da beraber çizgi roman yazan, yaratan bir çift. Birileri bir tanesi hikaye yazıyor, öbürü çiziyor falan. Bunlar Japonya'da bir şeye, çizgi roman şeyine fuarına, konferansına davet ediliyorlar. Ailece gitmeye çok hevesliler. Ve aslında bu çizgi romanların ana kahramanı da Ozi, süper köpek. Tiplemesi olarak ondan esinlenmişler. Ancak Japonya'nın e, evcil hayvanları karantinaya aldığı ve onlar konferanstan dönünceye kadar da salamayacağı o iki haftalık. E, i̇ki hafta boyunca karantinada kalma fikri aileye çok korkunç geliyor. Ne yapacağız ne edeceğiz diye Ozi'yi bırakacak yer arıyorlar. E, maalesef eş dost ve akraba çevresinden köpek, köpeğini almayı kabul eden kimse çıkmayınca bir televizyon reklamında işte köpek oteli. ...reklamı görüyorlar ve son çağrı olarak... ...oraya gidiyorlar. Karşılarına çıkan... ...yapı çok güzel bir konak... ...içeride köpeklere müthiş güzel... ...muamele ee, tahmin edeceğiniz gibi... E, ...masajdan... ...özel yemeklere vesaire falan... ...ama tabii bu güzel ve şaşallı... ...fasadın arkasında aslında... E, ...köpekler tabii ki öyle hoş tutulmuyorlar... ...aileler bıraktıktan sonra... ...köpeklerin gönderinde bir köpek hapishanesi var... ...orada baya fabrikada şeyde üretim e, şeyinde, e, prodüksiyon ağında işçi olarak kullanılarak köle olarak kullanılıyorlar. E, o zinli oraya gittikten sonra değişen hayatı, oradan kaçma, kurtulma çabası, arkadaş edinme, e, birazcık şey e, yani e, bir hapishane filmi gibi köpekler arası, gardiyanlar ve diğerleri arasında, gardiyanlar da köpek çünkü. Ee, ...ve hapishane müdürü de bir köpek... Böyle ...Charles Dickens romanı falan havasına doğru gidiyoruz... ...aynen... ...ama şey hani güzel esprili ama köpekler arası dayanışma... ...hani sisteme e, baş kaldırma, ...ayır deme ve e, kölelikten kurtulma hikayesi bir tarafta... ...hoş bir film... E, ...ilkokul çağı çocukları için de bence oldukça keyifli bir seyir... E, ...biz Ali ile izledik... ...sekiz yaşında bir e, ufaklık olarak... ...kendisi gayet beğendi... ...tavsiye edebilirsin dedi bana... ...o zaman tavsiye ediyoruz... Evet. ...Ozi Tüylü Kaçak. Diğer animasyonumuzsa bir yerli yapım... ...Fırıldak Ailesi, Can Dizdaroğlu... Ve Berk Tokay yönetmiş, seslendirenler... ...Eser Yenenler, İbrahim Büyükak... ...Uğuzhan Koç ve Murat Boz. Ee, bu da televizyonda... ...zaten dizisi olan bir animasyon... ...ailenin e, film versiyonu. Ee, bir orta sınıf Türk ailesi... ...ama kendisine bir şekilde... ...orta dünyadaki maceralarını izliyoruz... ...Ejderhalar ve işte... ...Büyüler Tılsımlar ile... Bu da haftanın son filmi. Evet bir müzik arası vereceğiz tekrar ve haftanın yeni filmlerinden Altın Gold'da kullanılan aynı adlı parçayı İlgi e Pop'tan dinliyoruz. <gülüyor> Vagipop'tan dinledik. Gold bu hafta gösterime giren aynı adlı filmin parçasıydı. Evet Sinefil devam ediyor. Canlı yayında Açık Radyo 94.9'da haftanın filmlerini tanıtmamız baya bir vakit aldı. Bugün çok e, iddialı filmler var gösterimde. Bunlara ilaveten bir yandan da İstanbul Modern'deki e, onur ünlü filmleri gösterimi devam ediyor. Onu da hatırlatalım. E, dün başlamıştı. Dün bir de Söyleşi gerçekleştirildi Yarın öbür gün ve gelecek hafta Perşembe cumartesi pazar olarak Onur Ünlü'nün bütün filmleri Ve yaptığı bazı dizilerden de Bölümler gösterilecek Evet e, oldukça aslında Kült bir hayvan, hayran kitlesi da söyleyebiliriz Onur Ünlü'nün bu. diyorum ilk yapılan Toplu gösterim zaten bütün filmlerinin Bir arada olduğu e, Kaçırmış olanlar için e, Tekrar duyurmuş olalım Geçen hafta İF'ten bahsettik. Bu arada İF biletleri de satışa çıktı. İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin biletleri de satışa çıktı. Şimdiden tekrar onu hatırlatmış olalım. Öte yandan Nisan'da gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali'nin de programının ön bilgileri açıklandı. Evet, İstanbul Film Festivali 36.si yapılacak bu sene ve duyurulan filmler arasında muhtemelen bunlar gala bölümünde olacaktır iddialı filmlerin bir kısmını duyurdular geçtiğimiz hafta mesela aralarında Olivia Asayas'ın Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü e, kazandığı filmi Personal Shopper yer alacak ki Kristen Stewart da baş rolde e, ikinci defa beraber çalışıyorlar e, bir öncesinde de Cloud of Sismaria ile birlikte proje yapmışlardı ...benim de kandan beri merak ettiğim filmlerden biri. Ayrıca Şili'li ünlü yönetmen Alejandro Hodorowsky'nin de son filmi geliyor... ...kendisi Avangar Sinema'nın önde gelen isimlerinden Endless Poetry'de bu vesileyle gösterilecek İstanbul Film Festivali'nde. Evet, 87 yaşına gelmiş Hodorowsky'de. Bu filmde bu arada görüntü yönetmeninin de Christopher Doyle olduğunu söyleyelim. Sırf bunun için bile izlenir. Sırf bunun için bile izlenir. Ron Carvay'ın filmleriyle özellikle tanımıştık ama pek çok farklı başka filminde görüntü yönetmenliğini yaptı. Kendi de film yönetmeye başladı o arada. İstanbul zaten. Film Festivali'ne konuk olarak gelip çok hoşta da bir masterclass yapmıştım. Evet Ulrich Seidel sevenler için onun da son filmi Safari e, Film Festivali'nde gösterilecek. E, ayrıca Ben Wheatley'nin yeni filmi modern bir 70'ler filmi olarak e, tanımlanan Free Fire ki e, geçen sene de zaten High Rise gösterilmişti. O da böyle bir 70'ler e, distopik e, uyarlamaydı. Ki sonra vizyona da giremedi. Giremedi da. evet Free Fire'dan da o yüzden hazır festivalde bulmuşken görmekte fırsat var. Ve e, özellikle hayranları için duyuracağız. E, David Lynch'in en beğenilen filmlerinden Malholland Drive'de Restore Edilmiş Yeni Kopyası'yla İstanbul Film Festivali'nde sinema severlerle buluşacak. Restore Edilmiş Kopyayı büyük perdede sinemada izlemenin keyfi gerçekten tartışılmaz. Evet bu Mayıs'ta Twin Peaks'in tekrar gösterilecek olması sinemada David Lynch görmemiş olanlara yaradı. Çünkü ifte de Fire Walk With Me gösterilecek. İslamofilm Festivali'nde de Mulholland Drive tekrar izleme fırsatımız olacak. Evet bir Tinder projesi de var Stuart Staples'ın yönettiği Minute Bodies, The Intimate World of F. Percy Smith. Tinder Stix'in apayrı bir hayran kitlesi var zaten sinema dışında ama sinema için de yaptıkları ilginç projelerle de tanınıyorlar. Şimdi bunu da Londra Film Festivali'nde yaptığı premierini ondan sonra İstanbul'da seyircilerle buluşacak. Ve son olarak da duyurulan filmler arasından Lost in Paris geliyor. Fiona Gordon ve Dominic Abel'in e, filmi bu. Bu ikili daha önce de rumbayla e, görmüştük. Kendilerini hem yönetiyorlar hem başrolü paylaşıyorlar ve dans ediyorlar. Böyle bir e, tativari bir e, komedi, müzikal e, havasında e, biraz gerçeküstü şekilde ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Emanuel Riva da var bu filmde Hiroshima Manamur ve Amur'un Unutulmaz Oyuncusu evet öbür yanda SİAD'da e, Sinema Yazarları Derneği 2016'nın en iyi yabancı filmi seçkisini açıkladı SİAD üyeleri tarafından seçilen geçtiğimiz yıl Türkiye'de vizyona giren tüm yabancı filmlerin değerlendirilmesiyle oluşan listede e, en iyi film e, birinciliğini e, Carol aldı Evet 20 filmlik bir liste yapılmış. Ee, umarız eskiden olduğu gibi belki bir ara toplu bir gösterim şansı da bulurlar. Ee, hepsini saymasak bile ilk beşi bir söyleyelim size. 5 numarada O Kadın, Elle. 4 numarada Aşıklar Şehri, La La Land. 3 numarada Ben Daniel Blake, Ay Daniel Blake. 2 numarada Saul'un oğlu, e, Şaurfiya. 1 numarada da Carol. Demin söylediğimiz gibi. Evet şimdi bir müzik arası verelim. Ee, ve İstanbul Modern'de devam etmekte olan Onur Ünlü Filmleri Retrospektifi için itirazım Var filminde. Aynı adlı parçayı Eyüp Hanbişcan'la seslendirmişti. Şimdi o parçayı dinliyoruz. <gülüyor> Dancing İtirazım var idi dinlediğimiz parça. Eyüp Hamiş'ten dinledik. Aynı isimli onur ünlü filminde kullanılıyordu. Onur ünlü filmleri gösterimleri İstanbul Modern'de devam ediyor bu hafta sonu ve gelecek hafta Perşembe ile hafta sonu günlerinde. Evet 94.9 Açık Radyo'da sinefinin artık sonlarına yaklaştık. Ama bu haftaki programı kapatmadan önce geçtiğimiz hafta içerisinde dağıtılan Amerika Oyuncular Birliği ödüllerinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Evet, e, demin programın içinde de kısaca değinmiştik. E, Oscarlarda oy veren akademi üyelerinin en büyük içindeki en büyük e, meslek grubu oyuncular olduğu için Oscar'lar içinde bir indikasyon olarak görülüyor e, Oyuncular Birliği'nin ödülleri. E, zaten adaylıklarda da çok örtüşen dallar vardı. E, bazılarında neredeyse birebir örtüşen dallar vardı. E, bir de şey hep söylenir. En iyi film burada işte en iyi toplu kasta veriliyor. O en iyi film konusunda da bir anda daha iddialı bir konuma gelir diye söylenir genelde. Ama illaki kural değil her zaman da tutmuyor bu. Ee, bu sene Hidden Figures saklı sayılar ya da gizli sayılar olarak sanırım gösterime girecek bizde yakında. Ee, en iyi kast ödülünü aldı Seng ödüllerinde. Ama e, Oscar'larda en iyi film kategorisinde aynı derecede iddialı olduğunu söylememiz zor. evet. En iyi erkek oyuncu da evet o bizi şaşırtan bir daldı. Bence herkes şaşırdı. Salondaki tepkileri görecek olursan ödül töreninde. Evet. Oscar'larla da birebir aynı beş aday arasından Denzel Washington kazandı. Daha çok Casey Affleck e şans verilirken. Denzel Washington Fences filmini aynı zamanda yönetiyordu bu arada onu da belirtelim. E, çitler adlı tiyatro, Bir tiyatro oyunu, uyarlaması evet. e, Kendisi daha önce tabii e, Sahnene de sergilemişliği var bu oyunu En iyi kadın oyuncu kategorisinde ise Orada sürpriz yok La La Land ile Emma Stone e, aldı e, Onun dışında dizi kategorisinde de ödüller veriliyor En iyi drama e, dizisindeki oyuncu kadrosunu Stranger Things aldı Bu senenin iddialı çok konuşulan dizilerinden biriydi Evet e, komedi e, dizisinde ise Orange is the New Black ekibi ödül kazandılar. Onun dışında dikkat çeken bu sene özellikle drama dizisinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülleri e, Kraliçe Elizabeth'in e, tahta geçmesini ve sonrasını anlatan The Crown dizisinin işte Elizabeth'i canlandıran Claire Foya ve e, Winston Churchill'i canlandıran John Lithgow eğittim. Ee, televizyon filmi veya mini dizi dalındaysa e, erkek oyuncuda da Bryan Cranston aldı ödülü. Kadın oyuncuda da Sarah Paulson bu O.J. Simpson hikayesiyle e, tekrar bir ödül kazanmış oldu. Yardımcı oyuncu kategorisinde ise biz... Oscar'da da alacaklarını düşündüğümüz iki isim burada aldı ee, ödülleri ve bir anlamda iddialarını da pekiştirmiş oldular. Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Moonlight'taki performansı ile Mahershala Ali aldı. Ee, yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde ise yine Fences ile Viola Davis aldı. Ve Yardımcı Kadın Oyuncu'daki adaylar yine Oscar'larla birebir aynıydı, aynı beşliydi. O yüzden e, orada... Oradaki tahminler baya netleşmeye başlıyor. Genelde zaten yardımcı oyuncularda ya bir ya ikisi önceden baya belli oluyor. Pek bir sürprize yer bırakmayacak şekilde. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Bu haftaki program destekçimiz Ignor Birse'le çok teşekkür ediyoruz. Ve geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. <gülüyor> Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul